Radyo Tiyatrosu Yangın Yazan Kadir İrfan Yalın, Yöneten Kazım Akşar, Efektör Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar Ali, Kenan Işık, Fatma, Serpil Tamur, Kenan Dayı, Adnan Biricik, Semih, Cengiz Baykal, İhsan, İhsan, Cevdet Arıcılar, Zehra Ayten Uncuoğlu, Balıkçı Kubilay Karslıoğlu, Hilmi Ağa Günyol Bakoğlu, Hikmet Levent Güner, Muhtar Pekcan Türkeş, Öğretmen Metin Beyen, Selim ve Halis Kazım Akşar Deh Deh de. az kaldı oğlum ha, evet, ha. Bu kuşağı da sürdükten sonra ara vereceğiz. Hadi Deh Tamam tamam aslanım yeter Yeter hadi dinlen biraz Hanım Hanım Ben hayvanı yemliyorum bir şeyler hazırla da biz de yiyelim biraz ha. Yemek hazır sayılır bey Sen gel otur hayvanı ben yemlerim Tamam gerek yok gerek yok Ben halledip hemen geliyorum Gel bakalım usta gel şöyle ağacın altına da Önce bir güzel terini sileyim he. Sonra da koşumlarını çıkaralım Hadi Şöyle tamam Tamam Hadi hem soluklan hem de biraz karnını doyur Gel bey gel Gel otur şöyle gölgeye Bir bardak ayran koyayım da iç, Susuzluğunu al Aa, Sağ ol hanım sağ ol Oh ah, Yorulmuşum be pek belli etmemeye çalışıyorum ama şu son birkaç senedir toprağa sürme zamanı yaklaştıkça deni de Afşarlar basıyor. Efendim. Özellikle sıcakta saban sürmek artık çok zor oluyor hanım. Zor olmaz mı bey? Eskisi gibi genç miyiz? Her geçen gün biraz daha yaşlanıyoruz. Gençliğimizde bu zeytinliği... iki günde sürerdi. Hem de hiç yorulmadan. Ama toprak da daha bereketliydi. Hmm. Hmm, hanım, ha? <gülüyor> nerede o eski bereketli hasatlar? Bak sana sena. Paranın para olduğu zaman sadece zeytinden on iki lira almıştık da yüzümüz nasıl gülmüştü. Hatırlamaz mıyım? Selim daha doğmamıştı. Ama gün sayıyordu. Karnım burnumdaydı. Tam on yıl çocuk sahibi olmayı bekledikten sonra hayırlı bir evladımız olacak diye düşünmüştük. Hatta o yılki hasadın bereketini de Çocuğumuzun daha ha, doğmadan ya. bize şans Evimize bereket getirdiğine yormuştuk Şükredelim ki öyle de oldu hanım ya. Ne aç kaldık ne açık Dilerim Allah'tan bizi şu yaşlılığımızda da Muhtaç duruma düşürmesin Amin bey Orada soğan da vardı hanım Biri bir tane versene hmm. Şöyle bir, bir kıralım şimdi şunu <gülüyor> ha, Bir gerçek var hanım Artık o yıllardaki bereketi bulmak zor Hem de çok zor Toprak kirleniyor, deniz kirleniyor. Hatta hava bile kirleniyor ama yine de bu toprak kimseyi aç bırakmaz. Yeter ki kazmayı vuracak dermanın olsun. E ne kadar dört yanımız kooperatiflerle de ve onların kutu kadar evliliğiyle doluysa da... ...her şeye rağmen toprak topraktır. Rahmetli Rıza Bey'in anlattıkları kulağımda hep çınlayıp durur. Kıtlık yıllarında şehirdekiler inim inim inlerken o bu zeytinliklerle ailesini doyurmuş... Hem de babam öldükten sonra o yoklukta bizlere de sofrasına eklemiş. Artık kıtlık olması zor bey. O yıllar savaş yıllarıydı. Şimdi devir değişti. Aç kalan var mı ki biz kalalım? Şöyle veya böyle yiyecek bir şeyler bulunur alimallah. Allah dermansız dert vermesin. Ha. Öyle değil mi hanım? Tabiatın işi belli olmaz. O her zaman sabırlıdır. En son o konuşur. Belki de ömrümüz yetmez yapacağını görmeye. Ama inan bana böyle gitmez. Bu böyle devam etmez. Gideceği kadar gitti Bey. Baksana ovada neredeyse ekilen tarla, bakılan bağ bahçe kalmadı. Etrafındakileri bir düşün. Bizim gibi toprakla uğraşan kaldı mı burada? Yakında etrafımızda tanıdık kimse kalmayacak diye korkuyoruz. Ah ah. Birkaç yıl öncesinin güzelim zeytinlikleri, limonlukları, tarlaları... ...ya kutu gibi yazıkçı evleriyle doldu ya da inşaat yapılmayı bekliyor. İnşaattan geçecek yer kalmadı valla. Ha, hatırlatma hanım, hatırlatma. Dört yanımız kahrolası beton doldu. Bakma bu kadar betonun arasında yine de iyi bereket alıyoruz. Allah'tan köyümüzün etrafında orman var da daha tamamen çolak kalmadık. Yoksa hepten yanmıştık. Düşünüyorum da her şey hızla değişiyor. Ne toprak eskisi gibi artık ne de insanlar. Sular bile azalıyor. İşte bak asırlık kuyuda su kalmadı. Rahmetli babam bunu görse kim bilir ne kadar üzülürdü. Hmm. Bu kuyu açıldığı yıl köye okul yapılmış ve ilk defa öğretmen gelmiş. <gülüyor> Köyün bütün çocuklarıyla beraber babam da böylece okula başlamış. <gülüyor> ne zaman konu kuyudan açılsa lafı döndürüp dolaştırıp okula getirir. Ve Atatürk döneminde eğitime verilen değeri anlatır. Yeah, yeah. Ah ah. Kalksa da görse kuyunun suyunu. Adam bulup derinleştirmek lazım. Yoksa kuyu hepten kuyuyacak. Haklısın, haklısın, hanım. Akpınar köyünde iyi bir kuyucu varmış. Sabah işini hallettikten sonra ona haber salalım da gelsin bir baksın. Paramız yok ama Bohç ilin kamçısıdır. Nasıl olsa bir şekilde öderiz. Hem oğlana da askerden geldiğinde güzel bir sürpriz yapmış. Bilmem ki bey. Belki de oğlar eşverlik yapmak istemez. Bazen diyorum ki... ...şey yani... Ee, yani acaba etrafı dinlesek mi? Hani sahildeki bu yerdeki hissemizi satıp parayı faize koysak... Bırak etrafı hanım. Biz kendi aklımıza itibar edelim. Bizler faizle mi büyüdük ki çocuğumuzu faizle yetiştirelim? Hem sonra Hazıra daha mı dayanır? Ama bey etrafımıza yanlış düşündüğümüzü söyleyen o kadar çok insan var ki. İnan ben de neyin doğru olduğunu artık bilemiyorum. Tanıdığım birçok kişi hatta yabancılar bile buradaki yerimizi satıp... ...parayı bankaya yatırıp onun geliriyle geçirmemizin en doğru yol olduğunu söylüyor. Sizin yerinizde olsak çoktan... ...kasabaya göç ederdik diyenler de bir hayli fazla. Ya ya ya hanım... ...sana hep söylüyorum... ...etrafındaki insanların söylediklerini dinle... ...dediklerine kulak ver. Ne de olsa akıl akıldan üstündür ama... ...bunları yapmadan önce de kendi kafandakini tart. Doğru. Bu arada sana söylemeyi unuttum. O müteahhit Semih Bey yine dün telefon etti. Sen kahveye kadar çıkmıştın ya... ...işte tam o sırada aradı. Ya ne diyor arıyor bu adam bizi... Yüz yüze konuştuğumuzda satmayacağız dedik ya... ...hem telefonumuzu nereden bulmuş? Ay bey sen de neleri düşünüyorsun? Köylük yerde telefon numarasını bulması zor mu? Ya doğru ya... ...ben sinirlendim kime sorsa öğrenir... ...zaten köyde ona yer toplamasına yardımcı olmaya çalışıp da... ...satıştan komisyon almayı bekleyen kim bilir kaç kişi vardır. Köyde tarla satışıyla ilgilenmeyen sayılı adam kaldı zaten. Neyse peki ne diyor ne istiyor adam yine? Söylediği hep aynı... Yerinizi bana satın diyor. Etrafındaki tarlaların büyük bir kısmını topladım. Gelin zorluk çıkarmayın. Siz de güzellikle satın diyor. Allah Allah. Yahu adama bak. Güzellikle satın diyor. Sanki yerimizi satmayınca millete fenalık yapmış oluyoruz. Bizim bildiğimiz bu işler gönül rızası ile oluyor. Gönül. Peki sen ne dedin? Aa, ne diyeceğim? Senin evde olmadığını ama satmayı düşünmediğini söyledim. Ha, i̇yi etmişsin. Ama benim bu lafım onu herhalde tatmin etmedi. Yine arayacağını ve seninle tekrar yüz yüze konuşmaya geleceğini söyledi. Buyursun gelsin. Bizim cevabımız yine aynı olacaktır. Satmıyoruz. Bu güzelim zeytinliğe beton doldurtmayacağız. En azından ben sağ oldukça bu zeytinliği sonuna kadar koruyacağım. Şu, şu, şu sigaramı versene. Al. Ah. Oh, yahu nereden çıktı bu yazlık et odası? Ne güzel millet bağını bahçesini sürüyordu. Kazandığı paraya da kanaat ediyordu. Dışarıdan gelen insanlar da doğal güzelliği bizimle birlikte paylaşıyordu. Ne zaman bu yerleşmeler başladı... ...şehirliler kendi bildikleri şekilde bizi de değiştirmeye doğru başladılar. Doğru bey doğru. Buraya gelen inşaatçılar hatta yazlıkçılar içinde... ...herhalde ağaç dikmeyi bilen hiç kimse yok. Gelen kesiyor, giden kesiyor. Düşündükçe daha fazla kızıyorum. İnsan sadece yazın geliyordu olsa... ...ev edindiği yere ağaç dikmez mi yahu? Bağların bahçelerin kutu gibi evler uğruna... ...heba olmasına göz yumar mı hiç? Baba anladım. Hiç anlamıyorum. Betondan kaçıp betona mı sığınıyor bu şehir insanları? Bırak yeni açtık mi, olanı korusalar yeter ah, bize. Allah'tan arka tarafımızda rahmetli Rıza Dayı'nın yerleri de var. Onun varislerinden yerlerin tümünü alırlarsa işte o zaman hapı yutarız. Adamlar ta şuradaki binalardan bu yana her yere aldılar. Yan tarafımızdaki yerleriyle birleştirmelerini bir biz engelliyoruz, bir de Rıza Dayı'nın yerleri. Bu iki yeri de aldılar mı, uhuh, kim bilir kaç heye sığdırırlar buraya. <Gülüyor> Düşündüğün şeye bak. ...ne diye engellesin onları bizim üç kuruşluk hissemiz. Yerin büyük bir kısmı zaten onlara ait. Bize düşen arsanın tümü içinde devede kulak kalır. Öyle deme hanım hisse hissedir. Hisseli yer kolay satılmaz. Böyle yerlere alıcı ha deyince bulunmaz. Hem satsalar bile alan rahat hareket edemez. Dedim ya payımız küçük de olsa sonuçta biz de hisseler. Orada bizim de borumuz öter. Peki diyelim ki Rıza dayımın çocukları burayı satmaya karar verdiler. O zaman bizim durumumuz ne olacak? Valla bizim durumumuzda hiçbir şey değişmez hanım. Satmak isterlerse satarlar Ama bize düşen hisseyi biz şu anki gibi Kullanmaya devam ederiz Bu da anar adamın işine gelmeyebilir Benim demek istediğim bu Neyse kapatalım bu konuyu hanım Lafını bile etmek beni tedirgin ediyor Zaten onlardan birini ne zaman görsem daha Merhaba demeden sahildeki bahçeyi sattık ya Satıyoruz diyecekler diye içimiz sıkıntı bakıyor Sen de her şeyi kendine dert etme bey onun için üzülmen çok yanlış. Hem biletin kendi arazisini nasıl kullanacağına biz karar verecek değiliz ya. Her şey olacağına öyle, varır. Öyle. Orası öyle ama bu bahçelerde çok anım, çok emeğim var. Hem buralarda satıldı mı iyice kuşatılmış oluruz. Lafını etmek bilet füylerimi diken diken ediyor vallahi. Aman sen de çok hassas oldun Ali. Sağlığına bir zarar gelecek diye korkuyorum. Ah, bu aralar bir rüya görüyorum. Hayırdır Hep inşallah. aynı rüyayı. Gün gece yine gördüm. Denize girip yüzüyor sonra da ağaçların yanına koşuyorum. Birden deniz tarafında bir sürü iş makinesi beliriyor ve üstüme üstüme gelmeye başlıyorlar. Ben kaçıyorum onlar kovalıyor. Hem de geçtiği yerdeki ağaçları birer birer kökünden sökerek geliyorlar üstüme. Sincaplar, tilkiler, kurtlar, kuşlar dört bir yana kaçışıyorlar. O arada köy meydanında bir kule görüyorum. Kuleye bakıyorum oraya gitmek istiyorum ama yapamıyorum. Zifiri karanlık her yeri içine alıyor. Rüyam burada kabusa dönüşüyor ve, ve Ter içinde uyanıyorum Hayırdır inşallah bey Ne zaman bu rüyayı görsem tekrar uyuyamıyorum Uyursam yine görürüm diye bahçeye çıkıyorum Bir sigara yakıp günü ışıyana kadar Asmanın altında oturuyorum Sana hep söylüyorum Her şeyi kendine dert etme İçine atıp üzüldüğün için böyle rüyalar görüyorsun Hoşlansak <gülüyor> da Hoşlanmasak da Etrafımızdaki değişikliklere ayak uydurmalıyız değil? Haklısın hanım haklısın. Her şey değişiyor Allah sonumuzu hayırlı etsin. Hadi bakalım. Kalkalım da işe koyulalım. Yoksa yine geceye kalacağız. Hadi Bey. Hadi. Haa. Sen boz bakalım kapıları Kenan dayı hadi hadi. <gülüyor> yok şansım yok. Bugün bana hiç geldi gelmiyor. İlk partide öyle demiyordun ama Kenan dayı. Hadi koçum hadi sırtı karadı gel bakalım. Ah işte bir beş. Bu işte Mars'ta biter Kenan dayı. Hadi bakalım geçmiş olsun. Kahveci çayları Kenan dayıdan alacaksın. Valla sen kasabaya gittin gideli Bu oyunu iyice unuttun Kenan dayı. ...belli ki orada bilenlerle oynamıyorsun ha? Hmm, Nertal'la oynaması Ali dışarı çıktığımızın var. Allah seni inandırsın. İki laf et hasret kaldım. Vallahi köye geliyorum diye içim içime sığmadı. Köçe hemen hemen iki yıl oldu ama... ...orada hala doğru dürüst eş dost edinemedik. Evde otura otura neredeyse yürümeyi unutmuşsun. Çocuklar ne yapıyor Kenan'da? iş bulabildiler mi? Büyük olan bir yerde garsonluk yapıyor ama halinden memnun değil. Küçük de hala iş arıyor. Kısa bir süre inşaatlarda çalıştı ama sürdüremedi. Senin anlayacağın <gülüyor> hala hazırdan yiyoruz Bir de orada her şey böyle pahalı ki Yanına bile yaklaşılmıyor Artık ucuz şey kaldı mı ki Kenan dayı Köyde bile fiyatlar aldı başını gidiyor Buraya gelirken Nizamettin'e uğradım Torba gübrelerin fiyatını sordum Ağzım açık kaldı vallahi. Nasıl alacağız nasıl kullanacağız bilemiyorum Orası öyle Aliye Pahalı millet her yere bulaştı Ama bizimki bir başka Biz alışmışız domatesi biberi maydanozu Ne bileyim mağrulu bahçeden kopar diye Şimdi gidip bu tür şeylere para vermek kahrediyor beni. Göze az geliyor ama... ...bir hayli yekün tutuyor. Haklısın Kenan da, ya, haklısın. Dışarıdan alırsan da yekün tutmaz mı sanki? Çocuklar dükkan açalım. Kendimize çalışalım diye beni çok zorluyorlar. Ben de istiyorum bir şeyler yapmak ama çok da çekiniyorum. Şu paramızda... ...kala kalay üç kuruş paramız kaldı banka köşelerinde. O da giderse... ...ne yaparız, nasıl yaşarız yabancı ellerde. Eminim... Köy içinde bile bir evlilik yaralamayız artık. Milletin gıpte ettiği, söyleye söyleye bitiremediği milyarlar sanki uçtu gitti. Hiç <gülüyor> unutmam. Paralarla bankaya ilk girdiğinde müdür muamelemiz yapılırken odasında bizlere çay ısmarlıyor. Işte. Şimdi cüzdandaki parayı gören memur bile kafasını kaldırıp bakmıyor. Senin anlayacağın sözde huzurlu olmaya rahat etmeye gittik ama hiçbirimiz memnun değiliz Ali. Keşke burada yaşasaydık da kendi işimizin amelesi olsaydı. Ay, ama üzülme Kenan dayı kendini bırakma hemen Bir gün her şey yoluna girer sen yeter ki biraz daha sabret. Ah kafama Bugünkü aklım olsa yapar mıydım el sözüne inanırım Senin yeri gördün mü Kenan dayı bir süre ev yapılıyor Oradan her geçişimde gözlerim sizlere alır o yan taraftaki ballı incirden yiyesim geliyor ama nafile. Ne bahçe kaldı, ne de incir ağacı. Abi ne de sizler. Ay, san hoş geldin. Gel, gel, gel. Selamünaleyküm ağalar. Aleykümselam. Aleykümselam. Gel çek bir gel. De otur bakalım. Gel. <Gülüyor> Abici bir çay daha getir. Ee, şöyle bakalım İhsan görüşmeyeli Nasılsın evdekiler nasıl Acınız biraz olsun hafifledi mi ha, Babanın yokluğuna alıştınız <gülüyor> mı Acısı hala içimizde ama ne yapalım ki hayat devam ediyor hey, Hayatta oğlum ölenle ölünmüyor ki Haklısın Ali Hanımcığım. ölenle ölünmüyor Hayat devam ediyor Başın sağ olsun İhsan Bey oğlum Dostlar sağ olsun Kenan dayı ben de geçen hafta kasabada karşılaştığım Sabahattin'den duydum Hı. Gerçekten çok üzüldüm Bildiğim kadarıyla bir derdi de yoktu öyle değil mi? Hiçbir şey yoktu Kenan'da Ani bir kalp krizi aldı götürdü işte Hayrola oğlum kolunda ne oldu? Ee, e e evvelsi gün merdivenlerden inerken bileğimin üstüne düştüm Ali amca Bileğim bir yerinden çatlamış Bir yerinden de çıkmış Hı, va, va. Geçmiş olsun İhsan Yine de ucuza atlatmışsın ya kırılsaydı? Hı, kırılsaydı yanmıştık Ali amca Valla ne yalan söyleyeyim Sadece çatlak ve çıkık olduğunu duyunca çok sevindim Doktor bu şekilde alçıya aldı Ve iki üç hafta o kolunu kullanma dedi Geçmiş olsun Verilmiş geçmiş olsun. sadakan varmış Eee annen nasıl ihsan üzüntüden O kuvatra azmıştı diye duyduk Babamın ölümünden sonraki birkaç ay çok kötüydü Ama bu aralar bayağı düzeldi Torunlarla beraber olmak onun acısını bir hayli unutturdum Ha e, Unutmadan sana bir şey soracağım Ali amca Sahildeki o hisseli yerini sattın mı? Hiç satar mıyım insan Allah sattırmasın Ne var niye sordun? E, hiç Şöylesine sordum e, Satmadığında iyi olmuş Şey e, senden bir ricam olacak Ali amca Hı, Söyle bakalım e, Bak eğer bir gün satmaya karar verirsen ilk olarak bana söyle he? Yani benim haberim olmadan kimseye evet deme Tamam tamam Sen merak etme <gülüyor> sağ Eğer satacak olursam ilk olarak sana soracağım sağ ol. şunu da bil ki ben sağ oldukça Orayı asla satmayacağım e, Sen nasıl uygun görürsen öyle olur Ali amca e, Neyse ...ben gideyim artık, hadi kalın sağlıcakla. Güle güle, güle güle. Ya şu işe bak, dün balıkçıları... ...rençperleri, hayvancılıkla geçinenleri... ...bugün ne işle uğraşıyorlar. Pes ya. para, ah para. Nelere kadirsin. Adam peynir ekmek ister gibi arsayı satacak olursan... ...ilk ona haber vermeniz. Ee Kenan dayı, bunlara alıştık artık. Köyünün yarısı işe emlakçiliğe döktü. Allah sorumuzu hayırlı etsin. Bakalım nereye kadar bu durum devam edecek. vallahi senin yerlerini satmama konusundaki tavrını gördükçe hem seviniyorum hem de kederleniyorum Ali. Senin için seviniyorum çünkü para esiri olmuyorsun ama kendin için üzülüyorum. Keşke diyorum satmasaydım. Senin gibi direnseydim. Paranın soğuk yüzüne kanıp terk etmeseydim ata yağdı yani toprağımda. Şimdiki kafam olsa yapar mıydım? El aleme kanıp bozar mıydım düzenimi? Bana kalsa geri döneceğim ama evdekiler bırakmaz. Hem nereye döneceğiz ki? Ne ot kaldı, ne olacak. İnşallah sen satmazsın da... ...göçüp gitmezsin bu topraklardan. Hiç olmazsa... ...ara sıra seni hadi. görmeye gelir eskilerden konuşuruz. Neyse. Hadi hadi gel bakalım. Bir beş daha yapalım. Bugün sen beni fazla araba yenilen beylivan güreşe doymamış. Seninki de o hesap hadi yapalım bakalım. <gülüyor> şey, kahveci bize iki çay daha getir. Partiden. Bahar, buyursun buyursun içeri gelsin hanım. Hay Allah ne pes etmiş adammış yahu. Bakalım bu, bu kes tarlamızı almak için karşımıza ne ile çıkacak. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz Semif Bey buyurun. buyurun oturun. Ee, merhaba Ali amca. Geçenlerde Hı. telefonda etmiştim ama en iyisi tekrar yüz yüze konuşalım dedim. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz buyurun. Hayır, Ali amca nasılsın iyi misin? İyiyim iyiyim Semif Bey iyiyim. Bizler nasıl bıraktık sen öyleyiz. Haberler sizde. Haberler iyi Ali amca uğraşıp gidiyoruz işte. Ali amca. Karanlığa yakalanmadan yola çıkacağım. Bu nedenle izin verirsen hemen konuya girmek istiyorum. Vallahi sırf seninle konuşmak için ta nereden geldim? Seni dinliyorum Semih Bey oğlum. Söyle bakalım neymiş seni uzaklardan getirken. Konumuz malum Ali amca. Senin şu sahildeki yerler. Biliyorsun senin yerlerin sağındaki solundaki diğerlerin tümünü aldım. Biliyorum. Biliyorum. Söylemiştiniz. Söylemiştim söylemiştim ama söylemediğim bir şey daha var. Neymiş o? Daha doğrusu kesin bitmediği için son konuştuğumuza söylememiştim. ...senin de hissedarı olduğun Rıza dayının yeri de tamam sayıdır. Rıza dayının çocukları satıyorlar mı yoksa? <gülüyor> Sattılar bile. Senin dışındaki herkesin payını aldım. Mahkemeden veraset ilamı alır almaz topuyu verecekler. Ben yine de ne olur ne olmaz yeni otelden satış vaadi yaptım tabii ki. Eee paranın yüzü sıcaktır Ali amca. Herkes senin gibi mi? Hayırlı olsun Semih Bey. Umarım hayrını görürsün. <gülüyor> Desene hem komşu hem de hissedar olduk. Problem de burada Ali amca. Komşu olduk. Hisseli yere ortak olduk ama... İşte asıl sorun burada başlıyor. Bizim kooperatifin buraları kullanabilmesi için öncelikle senin bu yerdeki hisseni bize vermen lazım. Hisseli arsada kooperatif binası olmaz. Bu yüzden senin oradaki hissenin ne yapıp yapıp alacağız. <gülüyor> Merak etme bu işten en kazançlı sen çıkacaksın. Fazlasıyla hakkını alacaksın bizden. E söyle bakalım Ali Amca fiyat olarak metrekare başına ne istiyorsun? Hem sahildeki kendi yerin için hem de arkasındaki hissedarı olduğun yer için bir fiyat ver. Bak sözüme dikkat et ikisini birleştiriyorum. Hisseli arsayla tek tapu yeri aynı sınıfa sokuyorum. E biliyorsun normal olarak hisselinin daha düşük olması lazım ama biz sana müstakilmiş gibi para vereceğiz. Hadi söyle bakalım ne istiyorsun? Semih Bey herhalde biz kendimizi sana iyi ifade edemedik. Satılacak ne müstakil yerimiz ne de hisseli yerimiz var. Bizim ailede toprak satılmaz. Hem oraları bizim ekmek teknemiz. Allah'ını seversin başlama yine Ali amca. Bizim sana vereceğimiz parayla her yerde değil ekmek teknesi, ekmek gemisi bile bulursun. Bu parayı akıllı kullanırsan hem senin hem de ailenin bütün hayatı kurtulur. <gülüyor> Sen bırak şimdi piyasa yükseltmeyi de söyle bakalım peşin para ne istiyorsun? Semih Bey ne içersiniz? Bir şey almayayım teyze. Dedim ya ben şu alışverişi bitirip hemen yola çıkacağım. Aa, gidersin oğlum gidersin. Ama önce bir acık kahvemizi iç. Söyle ne içersin? Bekala bir kahvenizi içeyim. Zahmet olmazsa orta olsun teyze. Zahmet olmaz oğlum olmaz. Hem bu vesileyle biz de içmiş oluruz. Evet Ali amca ne diyorsun? Valla diyecek yeni bir şeyimiz yok Semih bey. Dün ne dediysek şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Bizim satacak yerimiz yok. <gülüyor> Valla çok iyi satıcısın Ali amca. Kısar etme Semih bey. Madem ki rahmetlinin varislerinden yerleri aldın. Demek ki bundan sonra aynı araziyi paylaşıp sık sık yüz yüze geleceğiz. Bu yüzden seni kırmak istemiyorum. Ne olursun sen de üstüme daha fazla gelme. Dedim ya satmayı hiç düşünmüyorum. Yahu seni ikna etmek ne zormuş <gülüyor> Ali amca. Şimdiye kadar sırf bu köyden 300 dönüme yakın yer topladım. Vallahi senin gibisini görmedim. Aa, buyurun kahvenizi Semih Bey. Teşekkürler teyze zahmet oldu. Afiyet olsun oğlum. Teyze sen de gel de şöyle otur da dinle bizi. Duyduğuma göre askerde oğlunuz varmış. Doğru duymuşsun Semih Bey. Allah'ın izniyle askerliğini tamamlayıp gelmesine de sayılı gün kaldı. Hayırlısıyla gelir inşallah. Peki gelince ne iş tutacak? E, belli bir işi yok Biz ne yapıyorsak o da o işin ucundan tutacak Tamam dinleyin o zaman Şimdi ben size mevcut rahicin ikimizini vereceğim Pişirip pişirip aynı yemeği önümüze koyma Semih Bey oğlum Biz satmıyoruz dedikçe sen üstümüze geliyorsun Dinle Ali amca daha lafımı bitirmedim Siz bu yerli rahicin iki katı fiyatla bana veriyorsunuz Ben de kurulacak evlerin bekçilik işini oğlunuza veriyorum Yaz kış çalışacak hem de sigortalı olacak Böylece bu alışverişten sonra ona da bir iş kapısı açılmış olacak İyi bir maaşı da garanti ediyorum öleni diyoruz teyze. Hı? Bilmem ki semih bey. E, dur daha bitmedi. Yakında mutlaka evlenmek, yuva kurmak da isteyecektir. İşte o zaman ona bir evde tahsis etmiş olacağım arka taraftan. Orada otururlar. Bakın bu yaptığımız size kimse yapmaz. Hadi gelin evet diyin de beni de daha fazla uğraştırmayın. Vallahi ne para ne de oğluma vereceğin iş karşılığında oradaki ağaçların kesilip yerlerine kutu gibi evler yapılmasına izin veremem. Zaten şurada iki günlük ömrümüz var. Bırakın da onu da sevdiğimiz şeylerin yanında... ...onlarla birlikte geçirelim. Yahu Nuh diyorsun, peygamber demiyorsun Ali Amca. Ne olur biraz da işi olununa bıraksan. Sen ne diyorsun Fatma Teyze? Senin de bundan sonra rahat etmeye hakkın yok mu? Çamaşırını, bulaşını elde yıkamaya devam edeceksin. Kışın sıcacık kaloriferli evde oturmak istemiyor musun? Yaptın teklif kötü mü söyle. Ne söyleyeyim Semih Bey? Teklifin birçok insan için mükemmel belki... Ama beyin de dediği gibi, biz burada toprağımızı işlemek ve bu kalan ömrümüzü bu topraklarda geçirmek istiyoruz. Şunu unutma ki oradaki ağaçları kesmemen. O güzelim zeytinliğe beton doldurmaman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Elimdeki avucumdakini avukatlara, mahkemelere harcama pahasına yapacağım. Sen neler saçmalıyorsun buna Kerim? Bundan sonra olacakları da katlanacaksın. Kahveni iç ve git. Bir daha da bizi rahatsız etme. Seni pişman edeceğim. Ben sana da o ağaçlara da yapacağımı bilirim. Bu yaptığının yanına kalmayacak bu Elinden gelen ardına koyma Dua et bizim Ali, Ali bizim ne misafir. olur sakin ol Yapacağını biliyormuş Ali. Yap da görelim bakalım ne yapıyorsun Çerbiyesiz küster ya. herif Yahu ne kaldık Adamlar zorla bizi toprağımızdan çıkartmaya çalışıyor Sakin ol D Ali yalvarırım Sakin ol Gel gel tamam. şöyle otur da sana bir bardak sivretliyim tamam. Alo. Alo. Anacığım ben Selim. Selim. Benim güzel oğlum nasılsın iyi misin? İyiyim anacığım iyiyim. Ee, ben bugün çarşı izindeyim. Şu anda geçenlerde telefonla görüştüğümüzü. Ya. E, anacığım anlat bakalım neler yapıyorsunuz babam nasıl? Biz hamdolsun iyiyiz oğlum. Nasıl bıraktıysan öyleyiz. Değişen hiçbir şey yok. Asıl sen anlat sağlığın nasıl askerlik nasıl gidiyor. Ben de iyiyim anacığım. 65 gün kaldı askerliğimin bitmesine Kısmetse başında beraber olacağız İnşallah oğlum inşallah Hayırlısıyla bitir de gel askerliğini Bu aralar hep senden konuşuyoruz Seni çok özledik Baban sana bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor Sürpriz mi? Ne sürpriz anne? Hay Allah hay Allah Ağzımdan kaçtı oğlum söylememeliydim Babanla sana söylememeye karar verdik ama şimdi şimdi söylersem bir anlamı kalmayacak. Gelince görürsün. Anne söylemeyo musun? Merakta bırakma beni. Şey bilmem ki. Baban ne dar oğlum? Babama bildiğimi belli etmem anne sana söz veriyorum. Pekala. Madem söz verdin söyleyeceğim. Baban traktör almaya hazırlanıyor. Hem de senin beğendiğinden. Traktör mü alacak? Bu nereden çıktı anne? Aa. Seninledin mi oğlum? Oysa ben sevinçten havalara uçacağını sanıyordum. ...askere gitmeden önce rüyalarına girdiğini söylerdi. Sevindim anne, sevindim tabii ama... ...yani benimle sizlere söylemek istediğim başka bir şey var. Hadi durma, söyle oğlum hadi. Söyle de bileyim senin neden bu habere sevinmediğini. Hani kasabadaki halk eğitimin kursuna giderken... ...arkadaş olduğu bir kız vardı ya... Hatırladın mı sana anlatmıştım o ara. Hatırladım, Nazlı mıydı adı? <gülüyor> evet Nazlı. Biz onunla bir süredir mektuplaşıyoruz. Ya, bana daha önce bundan hiç bahsetmemiştin. Ee, bahsetmek istemedim anne... Birkaç ay önceye kadar ortada ciddi bir şey yoktu ama... ...şimdi ikimiz de evlenmeye karar verdik. Askerliğim bitince onu babasından istemenizi rica edeceğim. Ee, anne, evet. kasabaya yerleşmek istiyorum. Hatta sizleri de götürmek istiyorum. İsterseniz büyük bir apartman dairesi tutar, hep birlikte otururuz. Ben size bakarım. Sonra köydeki her şeyi satar gideriz kasabaya. Irgatlıktan kurtulur, rahat ederiz. Ah oğlum, ah. böyle düşündüğünü bilmiyordum. Ekmeği topraktan çıkartmak ırgatlık mı? Bunda hayıflanacak ne var anlamıyorum. Ee, bunlar telefonda konuşulacak şeyler değil zaten. Geldiğimde yüz yüze konuşuruz. Sen sakın canını sıkma tamam mı? Tamam oğlum tamam. Geldiğinde karşılıklı konuşuruz. Ee, ben en yakın zamanda mektup yazarım. Siz de yazın olur mu? Peki oğlum peki yazarız. Konuşmayı efi uzattık telefon çok yazacak. Ee, senin ve babamın ellerinden öperim. Beni tanıyanlara da selamımı söyleyin. Söyleriz oğlum. ...bizler de seni öpüyoruz, hoşçakal oğlum. Ne iyi yaptınız da geldiniz ya Vallahi hanımla hep sizden söz ediyoruz. Ya. Evet, biz de ne zamandır balıkçıya gidelim diye konuşuyoruz... ...ama kısmet bugüneymiş... İnan kahveye bile kaç gündür gidemiyorum. Benim de aşağı yukarı bir haftadır çıktığım yok. Ön taraftaki bahçeye olduğu gibi beton döktük. Güzel oldu ama bu kadar paraya harcayacağım bilsen... ...vallahi yaptırmazdım. Hem çok yorulduk hem de çok masraf Görünce şaşırdık biz de. Valla eski hali daha iyiydi değil mi? İyi değildi anne, değil, Toprak, pislik oluyordu. En ufak bir esinti çıksa tozlar, topraklar... ...ta evin içine kadar giriyordu. Doğru, oh. doğru. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Oradaki ağaçların pisliğinden bıktım. Ooh, kestik de şöyle bir kurtulduk Süpür süpür beş dakika sonra Her yer yine yaprak Şimdi suyu döktün mü Ter <gülüyor> Eskisi gibi uğraşılmıyor artık Ali Her şeyde bir pratik olmak lazım Allah güle güle kullanacak günler nasip etsin Amin yenge cümlemize Aa, Kardeş İşler <gülüyor> ee, <gülüyor> nasıl eğitim? balıkçı sözlerine... Balık ne kadar kıymetlendi ya. Evet. Bu Hayır, sene hiç yemedik desem de. de. Vallahi yalan <gülüyor> olmaz ha. Balık kıymetlendi ama balıkçılığın bereketi kalmadı. Eski... Eskiden balık boldu, Lakin satmakta güçlük çekerdik. Bilirsin tuttuğumuz balığı satalım diye kapı kapı dolaşırdık. Hatta yukarıdaki köylere bile gittiğimiz olurdu. <gülüyor> Buyur yap bir sigara. Yok yok benden içelim. Benden, Canım seni benim var. Hem sen misafirsin yap. <gülüyor> Sağ ol. Şimdi yazın insanlar iskelede bekliyor. Eskiden kimsenin yüzüne bakmadığı balıkların bile değeri çok yükseldi. Artık balık fiyatları milyonlarla söyleniyor. Ama bu defada balık yok. 3-5 kilo balık tutunca seviniyoruz. Bizim bu iş her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Vallahi küçük oğlanı balıkçı yapmak istemiyorum. Şeytan diyor, sat tekneyi bırakmış. Yok yapma balıkçı, acele etme. Gün ola, harman ola. Denizin bereketi bitmez derler. Bitiyor Ali, bitiyor. Eskiden burada balıkçılık yapan 3-5 kişiydik. Herkesin bir yeri vardı. Kimse kimsenin kerteni girmezdi. Deniz bereketliydi. Şimdi hem yabancı balıkçılar hem de büyük tekneler türedi. Denizde ne var ne yok her şeyi çekiyorlar. Çok modern aletlerle balığın kökünü kurutuyorlar. İnanır mısın kaç defa kerterizmi değiştirdim. Rahmetli babam burayı kaybetmezsen aç kalmazsın derdi. Ona da orayı dedem göstermiş. Şimdi kalsalar da görseler. Her şey değişiyor balıkçı. Ama iyi mi kötü mü Allah bilir. Hep bana mı her şey olumsuz geliyor diye düşünüyordum. Bak bak senin de işlerin bozuluyormuş. Ee, yazın sitelere bir sürü yabancı yazlıkçı geliyor. Dur bakalım inşaatların büyük kısmı bitmedi Birkaç sene sonra ne olacak diye düşünüyorum bazen Bırak onlara balık yetiştirmeyi İçecek suyu arayacağız gibime geliyor Biliyor musun bugün köyde yabancı limon gördüm Yahu hiç Narenciye memleketinde dışarıdan limon gelir mi? Tabi zahil bitti Şimdi ova betonlaşıyor elbette limon olmaz İhsan'ın oğlu Çolak İsmet Bu arada etrafımda dört dönüyor İlla bu evi satalım diyor Sorma balıkçı sorma benim de peşimdeler Millet pafta parsel numaralarıyla Aklını bozacak Yalıdaki kahvede bütün masalardaki insanlar Fısıl fısıl bir şeyler konuşuyorlar Her gün bir yerin daha satıldığını duyuyorum Bugün bakkal Yılmaz'dan Zekai'nin yamaçtaki yerini sattığını duydum. Ne? Zekai'nin yamaçtaki yeri satıldı mı? Hani o dağın eteğindeki zeytinlik mi? Ha, evet orası. Benim gibi sen de şaşırdın mı yoksa? şaşırmaz mıyım? <gülüyor> Zekai sırf o yeri sürmek için katır beslerdi. <gülüyor> oraya çıkarken katırın bile zorlandığını söylerdi yahu. Alanlar büyük bir site yapacaklarmış. Yer denize çok hakim diye araziye bayılmışlar. Oralarda oturulur mu? Nasıl inilir? Nasıl çıkılır oraya? Hem yazın akrepten geçilmez oyamaz. E minareyi çalan kılıfını hazırlar Ali. Tövbe, tövbe. Onlar da parayı sokağa dökmüyorlar ya bir bildikleri vardır elbet. Söylesene, paranın adam etmeyeceği yer var mı? E ya. Paran olduktan sonra yolda yaparsın, elektrik de getirirsin, su da çekersin. Bak bakalım o zaman o yamaç ne oluyor? Hem arkası da orman, mis gibi eser orası yazın. Bakma alanlar akıllı adamlar bence. Bu gidişte köylüye yer kalmayacak balıkçı. Demek ki şimdi de sıra dağın yamacına geldi. Bakalım bu işin sorunları olacak? Ne olacak Ali? Gün gelecek... Köylüye göç edecek ya da satanların Parası suyunu çekince buralarda Yabancıların yanında çalışacak <gülüyor> <gülüyor> Tabi başlarını sokacak yerleri Kalmışsa Geçenlerde kahvede duydum eski fenerin arkasındaki bağını satan Biri vardı dilimin ucunda neydi ya hmm. şu şisman kısa boyu tıknaz biri Çınarlı köyünden gelme neyse işte O ormandan yer çevirmiş Köyden göç edeceğimize buraya adam eder, eker biçerim diyordu. Peki orman idaresi bırakır mı Ali? Duyduğum kadarıyla bir kısmını yakmış. Kendi adına zilyet kuracakmış. Bir gün nasılsa kanunlar değişir, tapuyu alırım diyordu. Bir orman kalmıştı desene o da gidiyor. Hmm. Beyler, hadi gelin çaylarımızı dışarıda içelim. Ya. Püfür püfür esiyor bahçe. Oh, mis gibi. İyi fikir hanım. Gel hadi bahçeye çıkın. Tamam, Hadi bakalım. <Gülüyor> Şuraya bak hanım. Pazar gittikçe büyüyor. Birkaç yıl öncesine kadar bu sokağın yarısı zordalardı. Şimdi arkadaki sokakta bile satıcı var. Kötü mü değil. Unuttun mu her şey için kasabaya, şehre gittiğimiz günleri? Şimdi birçok şeyi ayağımıza geliyor. Kötü olur mu hanım? Gidip gelmekten imanımız gevrediyor. Bak Hilmi Ağa da gelmiş. Gel şunu sattıklarına bakalım. Bilirsin onu derdavada çok iyi olur. Aa selamun aleyküm Hilma. Hayırlı işler. Aleyküm selam aleyküm. Hoş geldiniz Nasılsın yengem? İyiyim Hilma. Sizlerden ne haber? Periman abla da iyi mi? İyi iyi. Çocuklarla beraber serada şu an. Hep beraber çalışıyoruz işte. Ya Allah kutlarım seni Hilme. Yok kusura bakma hep aklımda ama sera için hayırlı olduğuna gelemedim Bahçe zamanı, hasat zamanı kutra bakılır mı Ali? Daha yeni sayılır zaten. Geliyorsun. Aa bu mevsimde taze börülceyi hiç görmemiştim Ali. Şuna bak nasıl da diri. Herancılık işi çok zevkli yenge. Sahildeki 12 bölümü satınca ormanın altındaki yeri böyle değerlendirelim dedik. İnan olsun herkes yapma dedi. Bıkmadın mı bu işlerden dedi. Al parayı kasabaya şehre git. Keyfine bak diyenler çıktı. Ben tutturdum modern bir sera yapacağım diye. <gülüyor> İnanın arkamdan deli diyenler bile çıktı. Ama ben de evdekiler de bu halimizden. Oldum. Vallahi helal olsun sana Hilmi. Hilmi. Ne yalan söyleyeyim yerini satınca üzülmüştüm. Çeker gidersiniz diye. Ama sera yapacağını duyunca herkesin aksine ben çok sevindim. Baba toprağından ayrılmadın ya Hem bu iş için gelecekte çok daha iyi olacak diyorlar Bakarsın köyde başkalarına da bir gün yol gösterici olursun He. Hilmi ağa sen bana bir kilo börülce iki kilo da salatalık çeksene Hemen yenge ama şu domatesten de almayı ihmal etme sakın Baksana kaya gibi maşallah Olur Hilmi dayı bir kilo da ondan ver Bey sen bunları alıver Ben de bu arada karşı taraftaki şah hazır perdelere bakayım Olur Alır oraya gelirsin Olur alır gelirim sen işine bak sana hayırlı işler Hilma. Güle güle yenge. İyi ee, anlat bakalım Hilmi başka neler yapıyorsun? Başka bir şey yaptığım yok öyle. evden seraya seradan eve. Pazar günleri de böyle çıkıyorum. Bana i̇yi iyi iyi, iyi çok sevindim iyi iyi. <gülüyor> Selamünaleyküm. Aleyküm selam Aleykümselam. Aleykümselam. Bakıyorum da pazarcılığı sevdin ilme. Dikkat ediyorum da bu işe başladığından beri bülbül kesildin Ee, bu işte tatlı dilli güler yüzlü olmak gerekiyor ee. Bizim köyün pazarı neyse ama Haftanın birkaç günü kasabaya ve civar köylere de gidiyorum Bir şekilde satacaksın ki neşen yerine gelsin İşte o zaman üretmek çok daha zevkli oluyor Sen nasılsın Ali amca yengem iyi mi? İyiyim iyiyim Allah'a şükür yengen de iyi Hikmet Şu karşıdaki perdelere bakıyor bak işte Hı. orada Görüşmeyeli sen nasılsın İlma? Hep aynıyız Hikmet Bey oğlum yuvarlanıp gidiyoruz işte. Asıl haberler sizde işler nasıl? İşler Allah'a şükür bu aralar çok iyi İlma. Çok sevindim Hikmet Bey oğlum Allah bereket versin. <gülüyor> eh, her şey iyi güzel de bir türlü Ali Amca'yı ikna edemiyorum. Elimde onun zeytinliğine dünyanın parasını verecek müşterim var. Ama Ali Amca Nuh diyor peygamber demiyor. Sonra sen satmasan da nasıl olsa senden sonra varislerin satacak... Cefasını sen çektin istiyorum sefasını da sen çıkar Emin ol amacım sana yardımcı olmak hayır duanı kazanmak Vallahi ben toprağımı satmam onların hepsi ata yadigârım Karar tabi ki senin unutma ben her zaman sana yardıma hazırım amcacığım Hadi güle güle peki, Her peki. zaman yardıma hazırmış Benim de peşimde sattığına kadar çok dolaşmıştı bunlar Hadi şuradan alıver paranı İlma abi Hanım'ı daha fazla bekletmeyeyim. Sana hayırlı işler, bol kazançlar. Hadi, hadi, kal. selam söyle. Sağ olun. Dur dur geliyor geliyorum geliyor <gülüyor> ne var ne oluyor? Yav geçen bu vaktimde denize attım dönüyordum. Senin sahildeki yere yaklaştığında sanki ağaçların arasında bir takım insanların olduğunu fark ettim. Eğer gözlerim beni yanıltmıyorsa bir şeyler taşıyorlar. He? Beni fark edince sanıyorum saklandılar çünkü çünkü bir daha onları görmedim. Ben de görmemiş gibi yaptım ve geçtim gittim. Yanlış da görmüş olabilirim. Her yer zifiri karanlık tamam, ama tamam. yine de bir haber vereyim dedim. Ben üzerime bir şeyler giyip geliyorum hemen. Hadi sen, bekle hadi, hadi tamam. sen giyin de gel Ali ben burada bekliyorum. Hayrola Bey ne var ne oluyor kimmiş dur, ki? Dur her? balıkçı geldi hanım. Bizim sahiddeki yerde bir takım insanlar görür gibi olmuş. Sen merak etme, gidip bir bakacağız. Benim üzerime giyeceğim bir şeyler getir. Aha, gecenin bu saatinde kim ne diye dolaşıyor oralar. hanım, ben. biz de bu yüzden gidip bakacağız ya. İyi de tüfi niye alıyorsun? Ne ben? olur ne olmaz hanım. Gecenin bu vaktinde elin içiyle uğursuzluğuyla karşılaşmak da var. Hadi, hadi biz gidiyoruz. Aman çabuk dönün. Beni merak içinde bırakmayın, ne olur. Merak etme, merak etme. Döneriz hemen. Oradan sonrasında daha dikkatli gidelim. Eğer gerçekten orada bir takım adamlar varsa... ...yani gözlerim beni yanıltmamışsa... ...ve bu kişiler orada bir şeyler yapıyorlarsa... ...bizi görmesinler. Görmesinler ki adamların niyetini öğrenelim. Hem ne olur ne olmaz. Bu saatte o bahçede birileri varsa... ...mutlaka iyi bir niyetle gelmemişlerdir. Doğru söylüyorsun Ali. Şimdi sürünerek şu ağacın altına doğru gidelim. Orada senin yer tabak gibi görünür. Aman ses çıkarmayalım. Hadi ben önden gidiyorum. Kim bunlar? Geçenin bu vaktinde burada ne yapıyorlar? Ne istiyorlar bize? Ne yaptıklarını ne istediklerini bilmiyorum ama bunların niyeti belli ki iyi değil Ali. Aman çok dikkatli olalım da bizi fark etmesinler. Keşke konu komşuya da haber verseydi. Bak bak, bak bak bak. Adamlar traktörden bir bidon aldılar. Götürüyorlar ağaçlara doğru. İki kişi zar zor taşıdığına göre taşıdıkları hala ağır bir şeye benziyor. Sakın buranın öbür hisselerini alan müteahhit gübre göndermiş olmasın. O adam Bahçeye gübre dökmek ağaçlara bir bardak su bile vereceğini insanlar. Zaten baksana Adamlar benim isteme düşen yerdeler Kendi satın aldığı yerler şu yan taraftan e Geri karıştırmış olmazlar mı? Yani belki de Burasını kendi yeri sanıyor Balık, Olmaz olur mu hiç? O adam bu sahildeki yerleri senden benden daha iyi tanıyor Hele bu bahçeyi avucunun içi gibi biliyor Yani belli ki bu adamlar Bizim yere bir kötülük yapmak için gelmişler Haklısın abi Bu adamlar iyi niyetli olamazdı Bak, bak taşıdıkları şeyi yere bıraktılar. Allah Allah. bu nedir bu taşıdıkları? Ben kim olduklarını çıkaramıyorum Ali. Sen tanıyabildin ben mi? Ben de tam seçemiyorum ama sanki aralarındaki birini tanır gibiyim. Söyle hangisi? Şu uzun boylu olan mı? Yoksa, yoksa kolu sarılı olan mı? Keşke biraz daha yakın olsaydım. O zaman belki tanırdım. Şimdi bu zifiri karanlıkta tam manasıyla adamın yüzünü seçmek zor. Daha ileri şu anda gidemeyiz Ali. Bekleyelim de adamlar tekrar traktöre dönsünler. Biz de o zaman kuyunun yanına sürünerek gideriz. Bak, bak kolu sarılı olanı bidonu açmaya çalışıyor. Allah Allah. Ne yapıyor bu adamlar ya bu? Anlayamazsam çıldıracağım. Döküyorlar namussuz herifler. Bidondaki o ya. ağacı dibine döküyorlar. Hadi geri döndü jandarmaya haber verelim. Belli ki bu adamlar senin ağaçlarına zarar veriyorlar. Allah'ın şey sen git yardım getir ben bekleyemem. Her geçen dakika bir bidonun daha başka bir ağaca dökülmesi demektir bu. Ben bekleyemem. Hadi sen git yardım alalım. çabuk. Beraber geldik beraber gideriz. Yalnız bu adamlara karşı ne yapabiliriz ki? Beni dinle. Hadi gel gidelim de yardım getirelim. Allah kahretsin. Sanki benim böğürme döküyorlar. O bidondaki zehir. Bak balıkçı ben gidip bu adamları engelleyeceğim. Sen git yardım etmeyeceğim. Yapma. Hadi. Yapma. Söylediğime seni buraya getirdiğime beni pişman etme. Alt tarafı beş on ağaca daha dökerler. Zaten dökmüşler dökecekleri kadar. Hem bu adamların tam olarak kaç kişi olduğunu bile daha anlayamadık. Belki de çok kalabalıklardır. Bizi kıtır kıtır kesseler vallahi kimsenin haberi olmaz. Bir tane ağacımı bile kurtaracak olsam da Onları engel olacağım. Ben gidiyorum. Hadi sen de git yardım Kaçma ama Ali dur gitme başımız belaya sokma. Sus Elifler. <gülüyor> Kalın oldunuz yerde. Allah, hadi Hadi Hadi yapın. Hadi yapın. Hadi yapın. Hadi yapın. Hadi yapın. Hadi Hadi yapın. Dur. Hadi yapın. Hadi yapın. Hadi yapın. Hadi yapın. Hadi yapın. Hadi Hadi İşte. Biraz daha yavaş kalsalarda sen birilerini vurmuş olacaktın ya hiç yapacak iş mi? İnsanın üstüne ateş etmek Böyle bir şeyi nasıl yapabildiğini ben anlayamıyorum de Ben de bilmiyorum bir an kendimi kaybettim işte Neyse evet. hadi gel de sıcağın sıcağına gidip durumu anlatalım Bakarsın bu namussuzların yakalanmasını sağlarız Tekrar geçmiş olsun Ali abi Senin adına gerçekten çok üzüldüm Burayı ne kadar sevdiğini biliyordum Sağ ol muhtar Öyle bir devirde yaşıyoruz ki insana kendi bahçesindeki ağaçları bile çok görüyorlar Betonlaşma uğruna merhamet Saygı hatta sevgi gibi unsurlar da yok olup gidiyor Sen hiç üzülme be Bu adi adamların diplerine asit döktükleri Ağaçların yerlerine yeni fidanlar dikeriz Burayı tekrar eski haline döndürür Sağ ol Sağ ol, dikeriz hem de en iyilerinden dikeriz. Aşılı olanlarından dikeriz. Yeter ki Allah sağlık afiyet versin. İşine karışmak gibi olmasın ama Ali abi. Asit dökülmüş bir yerde tekrar ağaç yetiştirmek zor olabilir. E ne diye burayı satıp... ...arka taraflardan hazır bir yer alıp... ...keyfine bak. Dur bakalım ha? buhtar dur. O zaman onların istediğini yapmış oluruz. Zaten amaçları bizi buradan çıkartmak... ...ve yazdıkça evlerini kondurmak... İşte böylesine alçakça bir niyetle ağaçlarımıza kıydılar. Doğru ama Ali abi belli ki adamlar çok güçlü bir zehir dökmüşler. Hiç olmazsa tarım müdürlüğündeki mühendislere git de bu zehri analiz ettin. Bakarsın etkisini azaltacak bir şeyler vardır evet, belki. Bu fikrin fena değil muhtar. İlk fırsatta zehirli toprağa bir çuvala doldurup dediğin yere götürürüm. Biz bu işin üstesinden geliriz bey. Sen hiç merak etme. Onların da yaptıkları bu kötülük mutlaka bir gün kendilerine geri dönecek. Allah onların cezasını verir hanım. Verecek de. Ay, bana bir şey soracağım. Sor bakalım balıkçı. Sen dün geceki adamlardan birini tanıyacak gibi olmuştun. Tam emin değilim balıkçı. Kesin belli olmadan kimseyi zan altında bırakmak doğru olmaz. Böyle bir şey bize yakışmaz. Yani işlerinde bizim köyden olanlarda mı vardı? Dedim ya muhtar emin değilim. E, Ali abi köyü toprağının değerlendiği için halinden memnun. Seni dinleyen olur ama onlar yine bildiklerini yaparlar. Kooperatifle sayesinde nüfusumuz arttı, toprağımız değer kazandı. Belki köylü para kazanıyor ama doğayı kaybediyor. Bak şu veya bu yolda etraftaki ormanlarımız bile gittikçe azalıyor. E doğru söylüyorsun, ha hani abi. E çevremizdeki ormanlar hızla azalıyor. Herkes bir yolunu bulup ger kapma peşinde koşuyor. Hatta. Beş sene önceye kadar kardeşçe paylaştığımız köyün merası ve diğer ortak kullanım yerleri için açılmış tam 26 dava var. E millet dedesinin dedesinden hak iddia eder hale geldi. Eee bu mu gelişme Muhtar? Ha, neyse bey bize mi kaldı köylüyü uyarmak? Biz kendi işimize bakalım. Neyse ben gideyim artık. E, tekrar geçmiş olsun Ali abi. Sağol sağ ol, sağol. Saadet Hanım'a da selam söyle muhtar. Oturmaya da bekleriz. E biz de sizleri bekliyoruz. Hadi kalın sağlıcakla. Güle güle, güle, güle. güle güle. Çok kısa bir zaman sonra askerlik görevimi tamamlamış olarak yanınıza döneceğim. Eminim yüz yüze konuştuğumuzda bana hak vereceksiniz. Sevgili anam, sevgili babam... ...mektubuma burada son verirken ellerinizden öperim... ...oğlunuz Selim. Ya, ya bu kız da nereden çıktı hanım? Sen daha önce biliyor muydun bunu? Bana askere gitmeden az önce de bu kızdan bahsetmişti. Fakat niyetinin ciddi olduğunu söylememişti. Ciddi olduğunu son telefon konuşmasında söyledi. Yani sen de bana hiçbir şey söylemiyorsun. ...telefon konuşmasının üstünden kaç hafta geçti. Söyleyemedim bey. Hem nasıl olsa mektupta yazacaktı. O zaman okur öğrenirsin diye düşündüm. Ne o? Yoksa sevinmedin Allah, mi? Sevindim tabii. Sevindim sevinmesine de. oğlumuza kız isteme konusu konuşulur da ben hiç sevinmez olur muyum ama... ...şu kasabaya yerleşme düşüncesi pek hoşuma gitmedi. Beni düşündüren bizim bu işin altından nasıl kalkacağımız? Söz, nişan, evlilik kolay mı bu devirde? Ee, şu... Traktör parası var ya hanım. Ee? E, zaten onu oğlanı sevindirmek için ayırmıştık biliyorsun. E, bence pek farklı bir yere gidiyor sayılmaz. Olmaz öyle şey ben izin vermem buna. Bu yaşta kara sabanla tarla süremezsin sen. Bu sene neler çektik biliyorsun. Bir de bahçeye tekrar fidan dikeceğiz. Oranın sürülmesi fidanların dikilmesi bakımı kolay değil. Eğer toprakla uğraşacaksak bunu eskisi gibi beceremeyiz. Bu yaşta kaldıramayız Yo, artık. Biz eski toprağı sanım, merak etme. Neyse ben, ben kahveye kadar gidiyorum. Ben de biraz yatacağım. Akşama yemeğe geç kalma. Kalmam, kalmam merak etme. Sana iyi uykular. Balıkçıyla beraber tamamlandık muhtar. Hadi bakalım. Şu diğer ayeti toplantısını başlatalım. E dur hele Ali abi acele etme. Bu ki toplantıya öğretmen beyi de davet ettim. Bu toplantı biraz farklı olacak. Onun da fikrini alalım diye düşündüm. Aa, çok iyi etmişsin muhtar. Öğretmen bey yıllardır bize hizmet veriyor. Köyümüzü ve sorunlarını en az bizler kadar biliyor. Eminim fikirleri bize yol gösterecektir. Merhaba havalar. Merhaba. Geç kalmadın, Merhaba, öğretmen, Geç kalmadın öğretmen bey. Bizler biraz erken bir araya geldik. Laflıyorduk işte. E, buyur şöyle gel yanıma otur. Evet beyler toplantıya artık başlatalım. Öncelikle sizlere bir müjdem var. Sonunda belediye olmamıza onay çıkmış. Çıkmış diyorum çünkü daha tebligat ulaşmadı. Eksik olmasın. E, Deniz Yapı Kooperatifi'nin sahibi İsmail Bey uzun zamandır uğraşıyordu bu işte. Ankara'da çok üst kademelerden tanıdıkları varmış. Dün aradı. Tamam sonunda sözünü aldım imzaya gitti dedi. Allah'ın izniyle bir aksilik çıkmazsa ilk seçimlerde belediye olacağız. <gülüyor> belediye olmak demek en kısa zamanda ortaokulun yapılması da demek. Çocuklar ortaokul için artık kasabaya gitmeyecek. Ortaokulun hatta lisenin açılması da yeni öğretmen arkadaşların gelmesi anlamına geliyor. Ben de en çok bu nedenle sevindim. Ne yani öğretmen bey bizlerden sıkıldın mı yoksa? <gülüyor> Olur mu öyle şey Muhtar? Sıkılsaydım dokuz senedir burada kalır mıydım? Öğretmen mi? Ciddi alma canım şaka yapıyorum şaka. Biliyorum muhtar biliyorum. Evet <gülüyor> arkadaşlar ele alınacak çok konu var aslında. E bunların çoğu belediye olduktan sonra karara bağlanacak. Ama şimdiden konuşulmasında da fayda var. E mesela imar konusu çok önemli. Açılacak yeni yollar, köyün ortak kullanım alanlarının geleceği, kooperatiflere olan yaklaşımımız unutmayın. Kooperatifler bundan sonra müstakbel belediyemiz için ciddi bir gelir kaynağı olacak. Hoş şimdiye kadar da köye bazı ufak tefek yardımlar oldu ama bundan sonra iş değişecek. Aa, i̇şte burada benim bir diyeceğim var muhtar. Bence bu kooperatifleri bir şekilde durdurmalıyız. Sahil, ova hatta dağ eteği bile hızla betonlaşıyor. Bu gidişte ne bağ ne bahçe ne de yeşillik kalacak. Ali abinin yakınmalarına ben de katılıyorum. Ama yer satılmasının engellenmesinin de imkansız olduğunu biliyorum. Daha durun bakalım. Belediye olduktan sonra imar planları hazırlanırken göreceksiniz ne tartışmalar yaşanacak. Herkes değerlensin diye kendi bağının bahçesinin imar içinde olmasını isteyecek. Kendi yerinden yola, okula, ne bileyim parka yer ayrılmasını istemeyecek. Ama bir taraftan da bunların yapılmasını isteyecek. Bu toplumsal bir sorun. Ege'de, Akdeniz'de, sahil köylerinde hep yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor. Yerlere olan talep ve betonlaşma gittikçe artıyor. Eskiden köylü arasındaki tarla, bağ bahçe alım satım fiyatları şehir insanının yatırımana dönüştükçe rakamlar çığırından çıktı. Sana ilk geldiğin yıllar daha söylemedik şu Fatma Nine'nin yerini al diyor öğretmen bey. <gülüyor> Git de al şimdi gücün yeterse. <gülüyor> Kısmetliymiş balıkçı. Ne diyelim? Alan hayrını görsün. Geçen ay 5. defa el değiştirmiş orası. Eee ağlar. Benim söylemek istediğim birkaç şey daha var. Fener'e yakın bir yerde denizi dolduruyorlar. Bence çok sakıncalı bir şey. Öğretmen e, Bey, orada doğru, doğru. deniz çok kayalık ve yosunlu. Hem onlar oraya iskele de yapacaklar. Olsun muhtar. Sahilin doğal yapısının bozulması iyi değil. Tabii. Kayalıklar dalgaları kırar. Hem oraları balıkların yumurta bıraktığı yerler. Ya. Eminim benden daha iyi bilirsiniz bunu. Tabii canım. Doğru. Bir başka söylemek istediğim şey de kumsa. Bazı yerlerde kamyonlarla kum çekiyorlar. Bence o güzelim kumsallar buranın en güzel hazinelerinden biri. Vay ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Sen anlattıkça ben ferahlıyorum öğretmen bey. Geldik bence en önemli hususa. Bu diyeceğim burası için gerçek bir tehlike ağalar. Ne tehlikesi bu Hayrola? Erozyon. Ha. Dağ eteklerindeki ormanı, bahçeleri korumak zorundayız. O ağaçlar seli önlüyor, toprağı tutuyor. Hatta aklımıza bile gelmeyen bir sürü kötü şeylere engelliyor. Bir süredir ormandan yerler açılıyor. Buna izin vermemeliyiz. Orman hepimizin ortak bir servetidir. Ormanın varlığına karşı yapılan her türlü fesat hepimiz için gerçek bir tehlikedir. Özellikle söylüyorum yamaçtaki her bir ağaç göz bebeğimiz gibi korunmalıdır. Eğer o dik yamaçtaki ağaçlar kesilirse gerçekten üzülüyorum. Orada suyu toprağa tutacak hiçbir şey kalmaz o zaman. Haklısınız öğretmen da. be haklısınız. Ha. Bundan sonra daha dikkatli olalım. Evet merak etme. Arkadaşlar toplantının kararlar kısmına geçmeden önce ara vermeyi teklif ediyorum. Şöyle biraz çıkıp temiz hava alsak nasıl olur? Tabii, bu, bu, bu, iyi karar bu muhtar. Bunu da zabıtlara geçirelim. <gülüyor> ha, ya şu İhsan değil mi? İhsan? İhsan gel oğlum gel. Gel, gel bakalım buraya. Gel otur. Şey, e, Ali amca, acelem var evden bekliyorum. Yok canım gel otur gel bir şeyler iç bir Çay falan. E. Gel otur bakalım şöyle gel çek iskembeğini Evet anlat bakalım İhsan Görüşmeyeli nasılsın? Vallahi iyiyim Ali amca yuvarlanıp gidiyoruz işte ee, Bileğin nasıl oldu iyileşti mi? Ee, daha iyice Ali amca. dün doktora yine gittim <gülüyor> Doktor bir hafta daha sarılık kalacak ve o kolunu kullanmayacaksın dedi Ya doğru doğru doktorun dediklerini yapmazsan Allah göstermesin sakat bile kalabilirsin ya, Yapıyorum yapıyorum Ali amca. Zaten iyileşti sayılır Aha bir yandan doktorun deliklerini yaptığını söylüyorsun... ...bir yandan da ağır şeyler taşıyorsun İhsan. Ne gibi ağır şeyler? Yani bidon gibi. İçi zehir dolu bidon. B benim Hı. hiçbir şey taşıdığım yok Ali Amca. Ne bidonundan bahsediyorsun? Zehir bidonu İhsan. Hani böğürme döktüğün zehirlerin bidonu. Şimdi Brockford yapmayı. Ben her şeyi biliyorum. Değer miydi? Hı? Söylesene Değer miydi? Üç beş kuruş para için elin içine uğursuzuna kulluk etmeye değer miydi? Babanın can dostu olmanın bile hiç önemi yok muydu senin için? Şimdi beni iyi dinle İhsan. Seni şikayet etmemekle ve hatta hatta seni o gece vurmamakla... ...babana olan vefa borcumu ödedim. Bundan sonra ayağını denk al ve sakın karşıma bir daha çıkma. Özür dilerim öyle amca. Özür dilemenin bir anlamı yok. Yüzlerce ağacımın kanına girdin. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Hadi şimdi çek Bir daha da gözüme görünme. Hanım. <gülüyor> sana iyi haberlerim var. Hayrola Bey? soluktan da söyle şu iyi haberi. Şu biliyorsunuz Zafer Mandanle bahçesini sattı ya. E ee, bize ne sattıysa? Onun toprak pazarlık ettik ve anlaştık. Ya. Paranın bir miktarını peşin vereceğiz. Kalanı da azar azar ödeyeceğiz. Hem elimize biraz da para kalacak. Atmayınce. <gülüyor> De sene ona nişaliyor. Şey şey, yani. Ne? Ne? O orman diyor. Orman be. Orman mı? Aman Allah Allah. Güzelim orman. Ya yanıyor. Güzelim orman yanıyor Bizler senin kıymetini bilemedi Üç beş kuruş para için sana zarar verdi Yanıp gitme ne olur orman Bırakma bizi Bu, bu, bu, bu kraç kraç toprağı döndürme buraları Yanma orman yanma ne olursun Orman bizi öksüz Ağaçsız bırakma Yanma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 Selim ve Halis, Kazım Akşardı. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşçakalın.